Selatü selam Allah'ın Nebisi'nin Resulü'nün üzerine olsun, Resulullah Efendimiz'in Ehri Beyti'nin ve Eshabı'nın üzerine olsun ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl efendim? Alhamdülsün. Nasılsınız? Alhamdülsün efendim. Efendim bir izleyicimiz selamun aleyküm. Çok değerli ve gönül dostu hocam. <gülüyor> Esmaların tecellileri hakkında bize bilgi verebilir mi? Allah'ın rahmeti üzerinize olsun inşallah. İyi geceler bir Ağzı belli Allah'ın Şeytanı Rjeem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahiyallahü Rabbi'ül Aalameen. Sırrat ve sülamül kedaasidin elaviline ve laakhirine. Ve ilah jameel amiyi ve ve ilah jameel uliyi. Ve alhamdulillahiyallahü Rabbi'ül Aalameen. Esmanu tecelli hakkında bilgi. Burada sorulara cevap verirken mümkün mertebe kısa vermeye çalışıyoruz ki daha çok soruya cevap verebilelim. Her bir soru bizim için çok değerlidir. Çünkü soruyu soran bizim için değerlidir. Bütün sorulara cevap vermek istiyoruz ama kardeşlerimiz mutlaka takdir eder ki bu mümkün olmayabilir. Onun için şimdiden kardeşlerimizden bu konuda özür diliyoruz. <gülüyor> Allah'ın isimleri nasıl tecelli eder kulda? Aslında El Esma'ul Hüsna'yı Allah'ın isimlerini öğrenirken bir de kuldaki tecellisini anlattık. Özellikle bunun anlaşılması gerekir ki insan yeryüzünde Allah'a nasıl halife olur, nasıl kul olur? Allah'ın isimleri nasıl tecelli eder? O isimlerle hayatını nasıl yaşar? O isimler tecelli edince Kul Allah'a nasıl yakın olur, ayna olur, onu da beraberimde anlatmaya çalıştık. Kısaca söyleyeyim, Allah'ın isimleri deyince, vasıfları demektir, Allah'ın güzelliği demektir. Evet, Kul nasıl ki görüyorsa, biliyorsa, işitiyorsa, seviyorsa, merhamet ediyorsa, affediyorsa, ikram ediyorsa, böyle isimler, her biri Allah'ın isimidir. Böyle Allah böyledir. Allah kendini tanıtırken ben böyleyim dedi yani. El Esmaül Hüsna'yı Allah'ın isimlerini böyle anlamak gerekir. Ben böyleyim. Bütün güzellikler El Esmaül Hüsna bana aittir ve ben böleyim. Ve insan Allah'ın yeryüzündeki harifesi dolayısıyla sen de böyle ol dedi. Benim harifem olarak böyle olman lazım. İnsandaki Allah'ın güzelliği böyle tecelli ediyor, esmayı öğrenince, o isimler onda ne kadar vardır, onu anlamaya çalışması lazım. <gülüyor> Mesela biri eğer merhametli ise Allah'ın Rahman, Rahim ismi onda tecelli etmiştir. Değilse, evet, o isim onda tecelli etmeyince ters tarafta karanlığa düşer. Dolayısıyla merhametsiz olur, dolayısıyla biraz daha aşağı inince zalim olur. Allah'ın isimlerinden, Allah'tan uzaklaşınca, Allah'ın isimleri Allah'ın zatıyla beraberdir, ayrı değildir. Söyledim. Yani insan kendi üzerinden anlamaya çalışırken, ben böyleyim dediğinde görüyorum, işitiyorum, biliyorum, merhamet ediyorum, ikram ediyorum, seviyorum, affediyorum deyince bu ondaki vasıftır. Allah'ın vasıfları, isimleri, Allah'tan ayrılmaz. Ayrı değildir. Birdir yani. Evet. Eğer Kerim ismi tecelli etmezse ne olur? Cimri olur. Mesela merhametsiz insan cennete gitmez dedi. Cimri insan cennete gidemez. Yani Rahim ismi tecelli etmezse, Kerim ismi tecelli etmezse cennete gitmez. İnsanları affetmeyen affa uğramaz. İkram etmeyen, ikrama layık olmaz. Allah'ın isimleri ne kadar üzerimizde vardır, tecelli etmiştir, ona bakmak lazım. O isimleri kemale erdirmek için bir çaba gayret içinde olmamız gerekir. Onun için Allah ayet-i kerime de buyuruyordu, onlar ruhlarındaki cömertliği arttırmak için verirler. İkram ederler. <gülüyor> Demek ki ismin kemale ermesi için, o ismin onda, Tecelli edip artması için ne gerekiyor orada? Evet, karşılığını yapmak gerekir. Rahmet azsa rahmet etmeye çalışması gerekir. Rahmet nazarıyla nazar etmesi gerekir. Cimri ise vermesi gerekir. Eğer affedemiyorsa affetmesi gerekir. İsimler böyle kemale erer. Ama bunun için bir şey lazım yalnız. Ne lazım? İman lazım. Yani Allah'ı sevmek lazım. Sevince seven sevdiğine benzer. Seven, sevdiği onda tecelli eder. Her neyi, her kimi seviyorsa o tecelli eder. Allah'ı sevince Allah tecelli ediyor. Allah'ın isimleri el-esmaul-husnası tecelli ediyor. Ve kul Rabbini isimlerinden tanır. Güzelliğinden tanır. Güzelliğinin tecellisinden tanır. Önce bunu kendi üzerinde görmesi lazım. Tatıp yaşaması lazım ki, üzerinde göstermesi lazım ki, Evet, gerçekten isim tecelli etmiş olsun ve o isim evet kendisinde artsın, kemale doğru gitsin. İsimler ne kadar üzerinde tecelli ettiyse o kadar Allah'a yakın oldu, ayna oldu, halife oldu, Allah'a dost oldu, Allah'ın sevgisine de layık oldu. Çünkü Allah huli üzerinde isimlerini sever. Evet bu kadar yeter olsun inşallah. Efendim Erzurum'dan İbrahim Tosun, hocamın ellerinden öperim. Allah sizi başımızdan eksik etmezsin, Allah size razı olsun demiş efendim. Razı olsun, Allah kardeşimizden de razı olsun. Allah bütün kardeşlerimizden razı olsun inşallah. Evet. Efendim Şanlı Salih Şahin, duaların kabul olması için ne yapmamız gerekir diye sormuş efendim. Duaların kabul olması için. Önce dua etmeyi bilmek lazım. Dua ettiğimiz Rabbimizi tanımamız lazım ki ona nasıl dua etmemiz gerektiğini bilelim. Söz konusu olan gene Allah'ın isimleridir. Ne kadar tanıdıysak huzurunda o kadar haşiyetle, edeple, muhabbetle durma imkanımız olur. Yani kulun Rabbine bir nazarı vardır. Dua ederken nazar ediyor. Rabbinden ne istiyor. Eğer Rabbini Rahman ve Rahim olarak bilip buna iman etmişse... Kerim olarak bilmişse, rezah olarak bilmişse, Afı olarak bilmişse, bu durumda dua ederken Rabbini nazar ediyor. Bu şekilde dua edince Rabbinin o isimlerinin hakkını teslim etmiştir. Yoksa, acaba duam kabul oldu mu? Acaba kabul olur mu? Acaba Rabbim beni ciddiye aldı mı? diye bir tereddüt yaşarsa Rabbini tanımamış. Dolayısıyla, Böyle bir duayı Allah kabul etmez. Ne kadar tanıyor, ne kadar biliyor, ne kadar seviyorsa bir de istediğini layık olması gerekir. Evet, ikincisi Allah'ın onu takdir etmesi gerekir ki bunun onun için hayır olması gerekir ki kabul olsun. Evet, layık nasıl layık olur? Kul eğer Allah'ın davetine icabet ederse Allah onun davetine, duasına icabet eder. Bir de alemlerin Rabbi olarak yaratan Rab olarak mutlaka her kulun duasına da icabet eder. Ama kendisi için hayırsa, rahmetse, güzellikse, dünyası ahireti için eğer ona fayda verecekse, hayır olacaksa onu kabul eder. Bir de onu kabul etmenin bir zamanı da olabilir. O anda kabul etmez, o anda öyle gerekiyor. Kur'un bir şeyler öğrenmesi gerekir, anlaması gerekir ya da başka Allah'ın bir muradı vardır, o anda kabul etmez. Ama dua ederken, kesinlikle Allah'ın duamızı kabul edeceğinden önce emin olmamız gerekir. Rabbim duamı kabul eder, ikram eder. Evet, Böyle bir imanın olması gerekir <gülüyor> ama zamanı belirlemek ona düşer. Ona aittir. Yani hemen olsun, şu anda olsun demek edebe aykırıdır. Ben bunu senden istiyorum ya Rabbi. Benim için hayırsa bunu istiyorum. Dolayısıyla hemen istiyorum değil. Evet. Ne zaman vaktini takdir edersen istiyor demesi gerekir. Bu çok geniş bir konu. Bu kadar yeter olsun inşallah. Efendim Aysel Özce, selamünaleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi, aşkı, muhabbeti pirimizin ve bütün kardeşlerimizin üzerine olsun. Sizi bize baba, bizi de size evlat kılan Allah'a hamdolsun. Sizi çok seviyoruz, ellerinizden öpüyoruz. Allah razı olsun, Allah bütün kardeşlerimizden razı olsun. Biz de kardeşlerimizi çok seviyoruz. Allah beraber yürümeyi nasip etsin. Maksuda beraber ulaşmayı, kavuşmayı nasip etsin, ikram etsin inşallah. Efendim bizlecimiz hocam kalem yere düşerse kaderi değiştirir mi diye efendim. Kalem yere düşerse kaderi değiştirir mi? Bu batıl bir inanç. Herhangi bir şekilde kalem yere düşünce kader değişiyor. Böyle bir inanç batıl bir inançtır, hurafedir, bidattır yani böyle bir şeyi düşünmek doğru değildir. Allah her konuda takdirini yapmıştır. Bir de kulun ebedi hayatı için takdiri kura tak teslim etmiştir. Yolsa böyle kalem düşünce kader mi bozulur, takdir mi bozulur, şu şöyle olunca böyle olur demek doğru değildir. Allah takdirini yapmıştır, kuruna da takdir etme hakkını vermiştir. Kur'un takdiri Allah'ın takdiri içindedir. Allah kabul ederse, dilerse olur, dilemezse başka türlü olur. Allah her neyi takdir etmişse eğer Rabbimizi tanıdıysak, O'nun bizi, kulunu ne kadar çok sevdiğini anladıysak, nasıl rahmetiyle, muhabbetiyle muamele et, ettiğini görüp buna iman ettiysek, her neyi takdir ederse bizim için hayır olduğunu anladı, anlayıp buna iman ettiysek, Rabbimize güveniriz. Biz de kendimiz için Allah'a göre hayır neyse, bunu takdir ederiz, Allah takdir ederse olur, etmezse olmaz, yoksa herhangi bir şekilde o takdiri bozmak böyle bir şey yoktur. Bir de söz konusu Allah'ın takdiri olunca. Ama Allah bir de kurun takdirine göre takdir eder ki o takdir hakkını vermiştir. Yani takdir etmeyi etmesini takdir etmiştir. Ama o takdir de söyledim Allah'ın takdiri içindedir. Efendim Kayseri'den Hayriye Civelek demiş, hocamın ikinci eşiyim evlenirken bana mal ve ev vaat etti, senet yaptı. 21 sene evli kaldım sonra vefat etti. Senetlerin süresi 10 yılmış. Ben şu an çok mağdurum. Acaba kocam bana borçlu mu gitti?'' Evet, kocası ona borçlu değildir. Neden borçlu değildir? Çünkü onu vermeyi vaat etmiş. Dolayısıyla hanımına borçlanmış. Ama vefat ettikten sonra borçlu karacak olan Allah ayet-i kerimede mirasın dağıtımını söylerken borçtan sonra dedi. Yani borcu varsa ödenecek sonra miras taksim edilir. Evet. Hanımına borçludur. Borçlu olan artık o mal miras sahiplerine devredildiği için mirasçılar borçludur. Kanım kardeşimizin o senedi göstermesi gerekir. Dolayısıyla senette her ne varsa o onun hakkıdır. Onların bunu ödemesi gerekir. Ödemezlerse kıyamet günü onlar sorumlu olur. Allah'ın emrine göre. Çünkü eğer biri vefat etmişse borcu varsa o borç ödendikten sonra miras taksim edilir. Taksim edilmişse, bu durumda her birinin payına ne düşüyorsa, evet, onu vermesi gerekir, yoksa sorumlu duruma düşerler. boşlu olan eşide evler, o vefat etmiştir. Malim mirasçılara kaldığı için, mirasçılar borçludur bu sefer. Evet. Efendim Ankara'dan Leyla, Ankara'dan selam ve sevgilerle, bir TV kanalı bu kadar ölçülü olur. Açılıştan kapanışa bütün programlarınız harika. Allah emeği geçenlerden razı olsun demiş efendim. Allah razı olsun. Bütün derdimiz Allah'ın rızasını kazanmaktır. Ebedi hayatı kazanmaktır. Allah'ın kullarına ulaşıp vahyi taşımaktır. imani taşımaktır. Hidayeti taşımaktır. Elbette ki eksikleri olur. Eksiklerimiz de olur. Evet kardeşlerimiz inşallah eksikleri gördüğünde şurası eksiktir dediğinde biz de onu tamamlamaya çalışırız. Bizim başka bir derdimiz Yoktur. Bütün derdimiz kazanmak ve kazandırmaktır. Eğer birileri bizimle beraber kazanıyorsa biz de kazanmış oluyoruz. Dolayısıyla beraber kazanmış oluyoruz. Biz onlara teşekkür ederiz. Onlar bize teşekkür eder. Bütün derdimiz budur. İnşallah hep beraber kazanacağız. Allah yolunda hizmet ederken Allah'a Allah'ın vahyiyle, peygamberiyle davet ederken Rabbimiz bizi mahşup etmez. Karşılığını ikram eder. Söyledim. Elbette ki eksikleri olur. Onu da kardeşlerimiz gördükünde eğer haber verirlerse inşallah yine gerekeni yapacağız. Evet. Efendim Diyarbakır'dan Neşir. Ezan okurunca hayale selah deyip sola dönerken bir çağrışımı var mı bunun hikmeti nedir? Evet. İsmi üzerinde hayye selah. Haydi namaza. Sağa döner, sola döner hayye selah. haydi. Namaza hayr el fela haydi felaha haydi kurtuluşa davet ediyor. Sesini işittirmek için sağa sola dönüp namaza felaha Kurtuluşa davet ediyor. Hikmeti elbette ki budur. Evet. Efendim Mustafa Aşıklı Diyarbakır'dan Canım efendim Allah'ın selamı güzelliği üzerinize olsun. İyi ki varsınız. Sizi, sizi ve kardeşlerimizi çok seviyoruz. Devamlı efendim demiş bu son zamanlarda bir hal yaşıyorum. Bütün varlığa baktığında hayvanlar da buna dahildir. Hepsini sanki ince bir cam gibi görüyorum. Sevdiklerim olsun veya olmasın hepsini kırmamak için davranışlarıma, hareketlerime, konuşmalarıma, tavırlarıma ne olursa olsun çabam ve gayretimle çok dikkat ediyorum. Bunun hikmeti nedir? Bu Allah'ın isimlerinde aşırı gitmek midir? Bu Allah'ın isimlerinde aşırı gitmek değildir. Allah'ın nazarıyla nazar etmektir. Allah'ın isimleriyle nazar etmektir. Bu durumda Allah'ın Rahim ismi tecelli etmiş. Allah'ın Halim ismi tecelli etmiş. Eğer maksukata böyle bakıyorsak bu nereden kaynaklanıyor? İmanımızdan, Allah'a olan yakınlığımızdan kaynaklanıyor. Gönlümüzden kaynaklanıyor. Allah'ın güzelliğinin gönlümüze tecelli edip Allah'ın nazarıyla nazar etmemizden kaynaklanıyor. Buna Hamd etmek lazım, şükretmek lazım. Evet, burada herhangi bir aşırılık yoktur. İnşallah bu böyle devam eder. Allah diğer isimlerde aynı şekilde gönüle tecelli eder inşallah. Evet. Efendim el azıktan emin Efendim Elazığ'dan Emin Tugen, Mehdi'nin özellikleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Mehdi'nin özellikleri hakkında. Mehdi demek, hidayete ermiş olan zat demektir. Hidayete ermiş olan, bununla beraber hidayete vesile olan demektir. Mehdi deyip Mehdi'yi beklemek doğru değildir. Bu yanlış bir düşünce, yanlış bir fikirdir. Allah Mehdi'yi bekleyin demedi. Her devirde Mehdi vardır, Mehdiler vardır. Hidayetçiler vardır. Peygamber varisi, evet. Müşri Kamiller vardır. Allah dostları, veliler vardır. Her zamanda vardır. Allah zamanın hiçbir diliminde kullarını başıboş bırakmaz. Mutlaka hidayetçiyi gönderir. Hidayete ermiş olan Mehdi'yi, mehdileri gönderir. Elbette ki bunlardan bir tanesi öndedir. Ama sanki bir Mehdi gelecek, bizi kurtaracak gibi bir düşünce, bir fikir kesinlikle batıldır. <gülüyor> Kur'an'a göre batıldır. Neden? Allah ayet-i kerimede ne buyuruyor? Hepiniz Allah'ın, Allah'a firar edin. Hepiniz Allah'ın mahfletine koşun. Genişliği yere gök kadar olan cennete koşun dedi. Koş diyor Allah. Mehdi bekledemiyor demiyor. Neden kendimizi kandırıyoruz böyle? Gelecek de bizi kurtaracak. Yok böyle. Öyle bir şey olmaz. Ama Mehdi her anda, her zamanda vardır. Allah bir şekilde onu mutlaka bize tanıtır mehdileri. Evet. Her biri kendi mertebesine göre mehdidir. Hidayete davet eder. Kendisi hidayete ermiş. Erdiği hidayete de davet eder. Bununla beraber bunlar Allah'ın kendisine nimet verdiği kullardır. Fatiha'daki sıratellezine amte aleyhim dediği kendisine nimet verdiği kullardır. Evet, nebilirdir. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullar ki evet şu anda Resulullah Efendimiz evet. nebilerin sonuncusu Olduğu için nebi yoktur. Kim vardır? Sıddıklar var. Sadakatini ispatlamış olanlar. Allah'a verdiği sözü yerine getirenler. Şehitler vardır. Hayatını evet, imanına, İslamına, evet, ihsanına şahit kılan, imanının kendisine şahit olduğu, insanların şahit olduğu, imanına şahit olduğu, Allah'a teslimiyetine şahit olduğu, kulluğuna, kulluğuna şahit olduğu şahitler vardır. Allah'a canlı kurban edercesine şahit. Bir de salihler. Nefsini ıslah etmiş, nefsini temizlemiş, nefsini teskiye etmiş. Her biri mutlaka bir sadıkla beraber olup bunu kazanmıştır yalnız. Dolayısıyla evet Allah'ın nimet verdiği kullar bunlardır. Bunlarla beraber olmak gerekir. Bunlarla beraber sirat müstakimi yürüyüp onların kazandığını kazanmak gerekir. Yoksa mehdi gelecek bizi kurtaracak. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olmaz yani. Dünyayı cennete çevirecek. Kurta kuzu beraber otlayacak. Kimse zekatını verecek, kimse bulamayacak. Herkes zengin olacak. Allah öyle söylemedi. Andolsun ki sizi imtihana tabi tutarız dedi. İmtihan. Mallarınızla, canlarınızla ticaretinizle, evlatlarınızla, eşlerinizle sizi imtihana tabi tutacağız. Dünya imtihan yeri. Dünya cennet olmaz. Böyle bir beklenti yanlış bir beklentidir. Tabii ki bunun devamında bir de Hz. İsa gelecek. Evet, Bu da yanlış bir beklenti. İmanımızı Kur'an'a arz etmemiz gerekir diyoruz. İmanımızı. Kur'an'a göre böyle bir şey mümkün midir? Hayır. Çünkü Resulullah Efendimiz Hatemin i Nebiyindir. Peygamberlerinin son, sonuncusuydur. Mührüdür, sonuncusuydur. Ondan sonra peygamber gelmeyecek. Hz. İsa aynı zamanda hem Nebi hem Resul'dur. <gülüyor> Allah'ın kitap verdiği evet, Nebidir. Eğer gelecekse Nebi olarak gelmeyecekse bu durumda peygamberliği iptal olmuş olur. Allah onu peygamberlik görevinden azletmiş olur. Görevden almış olur. Hiçbir peygamber için böyle bir durum söz konusu değildir. Yani peygamber olarak gelir desek yanlış olur, ümmet olarak gelir desek gene yanlış olur. Sonra ne, neden o gelsin? Neden Hazreti İsa gelsin? Yani Allah kendisiyle hidayeti verecek birini bu ümmetin içinden gönderemedi mi ki bir peygamberi ikinci sefer göndermiş olsun. Bir de peygamber Hz. İsa'nın diri olduğunu söylemek de yanlıştı. Evet, öyle buydur ayet-i kerimede Resulullah Efendimize biz senden önce hiçbir beşere ebedilik vermedik. Evet. Gelenler öldüler, sen de öleceksin. Onun için böyle kendimizi kandırıp bir beklenti içinde olmak doğru değildir. Bunun yerine bu kimin ortaya attığı böyle bir fikir, böyle bir düşünce, böyle daha doğrusu müminleri ters tarafa sürüklemek için yaptığı bir hiledir. İblis yapıyor bu hileyi. Kim ne derse desin bu böyledir. Yapmamız gereken şey, Mehdi'ye tabi olup Mehdi olmaktır. Yani hidayete ermektir. Hidayete erip, hidayete davet etmektir biri gelir bizi kurtaracak, dünyayı cennete çevirecek demek değildir. Allah böyle bir şey vaat etmemiş. <gülüyor> Eğer bir ayetle söyleseydi ne yapardık? İman ederdik. Ümmet onu bekleyer dursun. Evet, yüzyıllardır zaten bekliyor. Böyle bir çeşit şey konusu değildir. Sadece onları tembelliğe sevk eder. Bununla beraber asıl vazifesini Yapmaktan koyar onu. Mehdi sensin. Senin Mehdi olman gerekir. Ne kadar? Çaban, gayretin kadar, gücün kadar, imkanın kadar, imanın, marifetin, ilmin, hikmetin kadar bunu yapman gerekiyor. Yapman gerekiyor ki peygamberlerin kazandığını kazanabilesin. Allah bir peygamberden neyi istiyorsa bütün kullarından onu istiyor. Peygambere evet, yardım etmeyi emrediyor destek olmayı emrediyor. Evet. Allah'ın yardımcıları olun de, diyor. Biz de bırakacağız. Biri gelecek, önümüze düşecek. Biz yapacağız. Hayır, öyle değil. Hemen işe koyulup Mehdi olmak gerekir tek kelimeyle. Gerisi, gerisi kandırmaca. Şeytanın hilesi. Bu tavizi vermek doğru değildir. Söyledim. Allah kendine davet ediyor. Koş diyor. Cennete koş. Allah'a firar edin. Hepiniz Allah'a firar edin. Mehdi bekleye, o gelsin. Ondan sonra peşinden gelin demiyor. Evet, Allah'a firar edeceğiz. Genişliği yerle gök kadar olan. Evet, Allah'ın cennetine, mağfiretine koşacağız. Kulluğumuzu yapacağız. Allah'ın Resulüne yardım edeceğiz. Allah'ın nübahyini taşıyacağız. Evet, Mehdi beklemek yerine Mehdi olmaya çalışacağız. Olacağız olmak zorundayız. Her bir mümin olmak zorundadır. Yani peygamberine yardım etmek zorundadır. Onu desteklemek zorundadır. Ona sadece diliyle değil, gönlüyle bir de fiiliyle selavat okumak ya da evet. o yardımı yapmak zorundadır. Evet. Efendim kahramanmaraş'tan izleyicimiz daha önce bir şeyhe bağlıydın zikirlerini çekiyordun. Fakat daha sonra başka bir şeyh ile tanıştım. Onun da zikirlerini çekmeye başladım. Her iki zikri de çekiyorum. Ben hangi şeyhe bağlıyım bu durumda? Her iki şeyhin de zikirini çekmemde bir sıkıntı olur mu? Evet. Hiçbir şeyhe bağlı değildir. Şeyhe yani evet. Mürşid-i e bağlılık böyle değildir. Dersi çekmekle değildir. Yani biri birinden ders aldı, zikir aldı, onu okudu. Bu tabi olmak değildir. Tabi olmak başka bir şeydir. Kardeşimiz hiçbirine de bağlı değildir. Bağlılık şöyle bir şeydir, şöyle anlamak gerekir. Evet, Mürşid-i e tabi olurken neden tabi olduğunu bilmesi gerekir. Zikri dersi çekmek için değildir. Nefsini tezkiye edip Allah'a abd olmak içindir kul olmak içindir. Allah'a aşık olup Allah'ın isimlerinin güzelliğinin onun üzerinde tecelli etmesi içindir. Evet, varlığını, aklını, iradesini, her şeyini Allah'a teslim etmek içindir. Bunun içinde mürşide kemale tabi olurken önce bakacak, onu görecek, onu anlayacak, onu tanıyacak. Birileri söylediği diye değil. Ben de bunun gibi bir kul olmak istiyorum. Bunun kazandığını kazanmak istiyorum. Dediğinde tabi olmuş olur. Bunu söylemeden tabi olmak olmaz. Tabiyet yok yani. Aldım zikri çekiyorum. O zikri kendi başına çekebilirdin. Öyle yol yürülmez. Yolun yürülmesi öyle değildir. Evet. Her yerde mutlaka bizden daha önde Allah'a daha yakın biri vardır. Varsa ona tabi olmak gerekiyor. Onun kazandığını kazanmak için. Elbette ki ebedi hayatının hesabını yaparken en güzelini istemelidir, en büyüğünü istemelidir. Nerede kazanabiliyorsa yeri de orasıdır. Ama tabi olurken ben de bunun gibi bir kul olmak istiyorum. Niyetinin olması gerekir, isteğinin olması gerekir, Bununla beraber kararının olması gerekir. Karar vermesi gerekir. Öyle ki onunla beraber yürüsün. Bunun karşılığında evet, her şeyi yaparım. Allah'ın rızasını, ebedi hayatımı, Allah'ın dostluğunu kazanmak için gerekeni yaparım. Her şeyi yaparım diyebilmesi gerekir. O zaman tabi olmuş olur. O zaman onunla beraber yola çıkıp yolu yürümeye başlanmış olur. O da yolu gösterir. Allah onun üzerinden yolu göstertir. Gösterilen yol, Allah'ın yoludur. Sirat-ı müstakrim yoludur, Kur'an'ın yoludur. Resulullah Efendimiz'in sahabesiyle beraber yürüdüğü yoldur. Başka değil. Başka bir şey söylemez, söyleyemez. Eğer söylersen ne olur? O başka bir din olur. Onunla beraber olanlar Allah'a gitmez, gidemez. Başka tarafa gidiyor. Gidiyor da haberi yok. Evet, tabiyet başka bir şeydir tabiyeti söyledim. evet. Efendim bir izleyicimiz de Muaviye'ye bazı hocalar hazret ediyor. Bu doğru mu? Yanlış mı? Evet. Bazı hocalar Muaviye'ye hazret diyor. Alimlerimiz öyle söylemiş. Neden öyle söylüyor? Eğer biri Resulullah Efendimiz'i görmüşse aleyhissalatü o sahabedir. O Resulullah Efendimizin arkadaşıdır. Öyle anlamış. Düz bir mantık. Yani doğruysa doğrudur, yanlışsa yanlıştır. Ebu Cehil de Resulullah Efendimizi görmüştü. Ebu Leheb de görmüştü. Ama iman etmediler. İman edip sonra bu imanından dönenler vardır. Yani dünyayı, dünyadaki satanatı tercih edenler vardır. Eğer biri yanlış yapıyorsa, yanlış yapmışsa, ona doğru yaptı denir mi, denebilir mi, yakışır mı bu böyle? Evet, Allah demez mi? Sen nasıl öyle hüküm verdin? Yani Hz. Ali ile karşı karşıya gelecek, onunla savaşacak ve sen ona hazret diyeceksin. Birinden birini tercih et. İkisi haklıdır diyemezsin. Nasıl ikisi haklıdır? Böyle bir şey olur mu yani? Yani Hz. Ali'nin karşısında dursun, onunla savaşsın, yüzlerce, binlerce insan ölsün, sonra saltanatı oğluna bıraksın, evet, Yezide bıraksın, Rısulullah Efendimiz'in bütün sülavesini şehit etsin ve sen ona hazretli. Bu alim değildir. Böyle olmaz. İlim böyle olmaz. Orada hüküm veriyorsun. Sen alimsin. Hüküm verirken Allah'a göre hüküm vermek zorundasın. Bununla beraber bir tercih yapmak zorundasın. Hem ona Hazret diyorsun, hem Hazreti Ali'ye Hazret diyorsun, olmadı. Biri doğru yapmış, öteki yanlış yapmıştır. Biri silah-ı Allah yolundadır. Allah'ın Resulü ne tabidir? Öteki onun karşısındadır. İkisi yan yana olmaz. Yan yana olanlar hiç savaşır mı? Onun için Hazret denmez. Haşa! En azından ben demiyorum. Ben böyle bir kelimeyi kullanamam. Evet, bu kelime çok ağır bir kelime. Hazreti Ali Efendimiz'e hakaret olacak bir kelimedir. Evet, Hazreti Hüseyin Efendimiz'e aynı zamanda Resulullah Efendimiz'in bütün o sülalesine hakaret olur. Hakaret olarak kabul ederim ve asla böyle bir şeyi söylemem. Bu da benim fikrim. Evet. Efendim, Kars, Kars kamıştan Ali 6-7 ay boyunca 30-40 ineği besledik. Bunlara zekat düşer mi? Evet. 6-7 ay besleyince mutlaka onlardan bir kar yapmıştır. Evet. Alimlerimiz her ne kadar zekat verebilmek için üzerinden bir senenin geçmesi gerekir. Evet. Demişlerdir ama evet böyle bir ticarette altı yedi ayı yapmışsa evet, senenin yarısı demektir. Bu durumda onlara düşecek zekatın yarısını vermeleri gerekir. Ayı ona göre hesap edip, kaç aydır ona göre yarısını vermesi gerekir. Ne kadar zekat düşüyorsa. Evet. Efendim, iyi izleyenimiz. Selamünaleyküm, hocamın ellerinden öperim. Hocama soracağım soru, ben Ankara'da eczanede çalışıyorum, eczanede abdest alıyorum ama tuvalette sıkıntı olur mu? Mecburiyetten izin vermiyorlar dışarı için, tuvalet ise biraz küçük tarihten sonra mecbur kaldığım için abdestimi alıp namaz kılıyorum. Ayrıca bir rüyası var efendim. Ben... Tamam. Evet. Orada abdest almasında herhangi bir sorun olmaz. Yani normal zamanda da abdest abdesti öyle lavaboda alsa gene bir sorun olmaz. Ama şartlar, imkanlar, müsaisi elbette ki orada almaz. Ama şartlar, imkanlar, onu gerektiriyorsa abdestini orada alır. Herhangi bir sorun olmaz. Bütün mesele abdest almaktır. Evet. Onun için kardeşimiz rahatlıkla, gönül rahatlığıyla acaba demeden ibadetini yapmalıdır. Abdestinin de doğru olduğunu bilmelidir. Efendim, bir izleyicimiz. Selamünaleyküm. Pirime özel bir soru sorum olacaktı. Ben iki hafta önce size tabi oldum ama iki yıldır sizi dinliyorum. Menzili bıraktığı için şimdi ablam benimle konuşmuyor ve etrafımda sorumlu olduğum insanlar var. Bizim evde sohbetler oluyordu. O gelen insanlara, insanlara pirimize tabi olduğumu söylüyorum. Ablama ve bu insanlara nasıl davranmalıyım? Evet, ne olursa olsun. <gülüyor> rahmetle, muhabbetle davranmamız gerekir. Allah kuruna tercih etme hakkı vermiştir. Onun için bütün kardeşlerimize söylüyoruz. Eğer bizimle beraber yürüyüp kazanıyorlarsa, beraber yürüyelim. Yok, kazanamıyorlarsa, nerede kazanabiliyorlarsa, yerleri orasıdır. Onun için, isteyen istediği zaman mürşidini değiştirebilir cemaatini değiştirebilir, bu hakkı Allah veriyor, irade vermiş, terciheni yap demiş. Yani nerede kazanabiliyorsan senin yerin orasıdır. Hiç kimse onu kınayamaz, neden böyle yaptın diyemez. Bir başkası da bir başkasına tersini söyleyemez. Şunu şöyle yap ya da bunu böyle yap diyemez. Kendi tavrını ortaya koyar, ben burada kazanacağıma inanıyorum, inanmışım, burada kazanıyorum. Buna beraber size davet ediyorum. İsterseniz buyurun beraber yolu yürüyelim, İsterseniz siz orada yürüyün, biz burada yürürüz demelidir. Yok eğer ısrar edip zorarsak ne olur? Sen bilmiyorsun, senin aklın yok, dur senin yerine ben düşüneyim, ben karar vereyim demiş oluyoruz ki karşımızdakini hakaret etmiş oluruz. Onun için herkes gönül rahatlığıyla terciheni yapmalıdır, yapabilmelidir. Evet, nerede kazanabiliyorsa yeri orasıdır. Herkese lazım olan, gerekli olan Allah'tır. Rabbini bilmektir. Rabbini tanımaktır. Kendini bilip kendini tanımaktır. Kulluğu öğrenmektir. İmkihane öğrenmektir. Nasıl kazanılır onu anlamaktır. Buna beraber yolu yürümektir. Bu gönül yolculuğu. Evet. Kul her ne olursa olsun her yerde. Ben Allah'ın kuluyum diyebilmelidir. Buna beraber tercihini olduğu gibi de ortaya koymalıdır. Gönül rahatlığıyla. Hiç kimsenin ne dediğine bakmadan önemli olan Allah ne der dememiz gerekir. Kullar ne söylerse söylesin. Evet, oraya bakmıyoruz. Biz de kulları için bir şey demiyoruz. Herkes hak bildiği yolda yürür. Hakkı ortaya koyar. Tercih, tercih onlarındır. Evet, Allah razı olsun. Efendim, Mehdi hakkında bir soru da var efendim. Almanya'dan Gönül, selamünaleyküm efendimiz Mehdi Aleyhisselam için ne buyurur? Bu konu hakkında Hakka Nazım Kıbrisi Hazretlerinin söyledikleri yaşanıyor deniliyor. Efendimiz ne buyurur bu konuda? Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Söyledim biraz önce. Evet, Nazım Kıbrisi Hazretlerini gerçekten seviyoruz. Allah dostu bir zat. Bununla beraber eğer onları bir şey söylemiş bunlar yaşanıyor demek doğru değildir. Bizim işimiz gelecekten haber vermek değildir. Bu yanlış bir fikir, yanlış bir düşünce. Evet, insan hayat kurabilir. Şöyle güzel olur, şöyle güzel olacak diyebilir. Buna beraber bir takım evet, bir şeyleri manevi olarak görebilir. O gördüklerine bakıp bir şeyler söyleyebilir. Ama O'nun söyledikleri çıkıyor demek doğru değildi. Gelecekten evet, haber vermek bir kere yanlıştı. Böyle bir şey yok. Böyle bir şeyin olmaması gerekir. Bu bir kula yakışmaz. Yapanlar bunu bilmeden yapıyor. Yani müşahidesine göre evet, şahit olduklarına göre bir şeyler söyler ama sonra yanılır. Yoksa olduğu gibi çıkıyor, onlar yaşanıyor demek doğru değerlidir. Söyledim böyle bir beklenti yanlış bir beklentidir. Böyle bir düşünce yanlıştır. Zaten görüyoruz cemaatlerin bir kısmı işte biz Mehdiye asker yetiştiriyoruz, bir kısmı işte Mehdi'nin ordusuna yardım ediyoruz. Evet, Hayal koruyor. Bu beklenti yanlış bir beklentidir. Ne yapacaksan senin yapmak gerekir. Hiç kimse benim gücüm bir şeye yetmez diyemez. Mümin olarak, Müslüman olarak evet yapılması gereken şey Allah'ın emrettiği her şeyi yerine getirmeye çalışmaktır. Allah'ın vahyini taşıyıp kullarına ulaştırmaktır. Evet, ümmete, insanlığa rahmet olmaktır, hayır olmaktır, hidayet olmaktır. Aşk olup muhabbet olmaktır. Herkes kendi evinin önünü temiz tutarsa bütün memleket temiz olur. Bütün şehir temiz olur. Herkes kendi gönlünü düzeltir, temizlerse. Herkes ulaşabildiği yere kadar güzellik yapmaya çalışırsa bu durumda her şey güzel olur. Allah'ın rahmeti tecelli eder. Evet. O zaman gönüller cennete döner. Huzur olur, saadet olur. Asri saadet gibi bir devir yaşanır. Yoksa Mehdi gelecek bizi kurtaracak. Diye bir düşünce, bir fikir, insanın kendini kandırmasıdır. Şeytan kandırıyor, Senin, sen zaten bir şey yapamazsın, senin gücün yetmez, onun için sen bekle Mehdi gelecek. Hadi hep beraber onu bekliyoruz, hayır, söylüyor Mehdi sensin, sen müminsen Mehdi sensin. Sen Mehdi olmak zorundasın. Hidayete davet etmek zorundasın. Allah'a davet etmek zorundasın. Ne burada ayet İçinizden Allah'a davet eden, hayra davet eden, şerden, kötülükten, men eden bir topluluk, bir cemaat, bir ümmet bulunsun ve bu vardır. Ancak bunlar kurtuluşa erer dedi. Ne demek aynı zamanda? Böyle olanlar kurtuluşa erer. Gerisi, gerisi kaybeder. Bunu yapmak zorundasın yani. Sen böyleysen, böyle bir cemaat içindeysen doğrudur, kurtuluş var. Eğer sen böyle bir çaban, böyle bir derdin yoksa böyle bir cemaat içinde değilsen kaybettin. Allah herkesi bu durumda evet, Allah'a davet eden, hayra davet eden, şerden men eden evet bir cemaat içinde olmasını emretti. Eğer saadete, kurtuluşa erenler bunlardır dediyse gerisi de kaybetmiştir dedi. Yoksa onlar yapacak biz de biz yapmasak da olur. Sanki farz-ı gibi anlamak yanlıştır. Allah öyle söylemedi. Herkesi davet etti. Böyle olanlar kurtuluşa erer. Gerisi de kaybeder. Evet. Efendim Çalakkale'den bir izleyenimiz. On yıl önce iki tane yavru kedi evde besliyordum. Çocuklarımı rahatsız ettikleri için onları dışarı bıraktım. Kış olduğu için bir tanesi öldü. Bir tanesi sağ kaldı. O zamandan bu yana, içimde bir sıkıntı var, ne yapmam gerekir? Yanlış yapılmıştır. Rahmetle muamele edilmemiştir. O hesabı yapmaları gerekirdi. Kışsa, dışarı bıraktıysa, soğuktan ölecek. Evet, Yapılması gereken şey, bir kurban kesip bağışlamaktır. Gücü yetmiyorsa, üç gün oruç tutması gerekir. Evet. Efendim İstanbul, Esen, Yurtan, Zeynep, Sevgili Sultanım, Rabbim sizinle yolculuğumuzu daim eylesin. Sizin gönlünüzdeki ilahi muhabbeti bizim gönlümüze yansıtsın. Arada bir kameraya bakıp bize nazar edin, himmet ve dua istiyoruz demiş efendim. Kardeşlerimiz bizi utandırıyor. <gülüyor> Önemli olan gönüllerin beraber olmasıdır. İnşallah beraber olacağız, beraber kazanacağız. Beraber yürüyeceğiz. Bütün derdimiz de budur. Allah razı olsun kardeşim. Efendim Balıkesir'den Ozan Kara Afrika'da yaşayan bir kabile Müslümanlığı bilmiyorsa Allah tarafından nasıl yargılanır? <gülüyor> evet. Afrika'da bir kabile İslamı bilmiyorsa. Bu yanlış bir düşünceydi. Allah ayet-i kerimede biz Resul göndermediğimiz kavme azap etmeyiz. Onlara hesap sormayız dedi. Allah bütün kavimlere o zaman peygamber göndermiştir. Resul göndermiştir yani. Resul göndermediği hiçbir kavim yoktur. İsterse dünyanın öbür ucunda olsun oraya mutlaka Allah Resullerini göndermiştir. Bu istisnasızdır. Allah yaratır dünyaya gönderir de Resul göndermez mi? Bununla beraber herkes bildiğinden sorumludur, Bildiği kadarıyla sorumludur. Eğer bir kul bir şeyi öğrenmemişse, bilmemiş, anlamamışsa Allah'a, onu yaratan Rabbine yakışır mı? Onu hesaba çeksin. Bunu niye bilmedin? Öğrenemedin, bilmedim ya Rabbi. Diyemez mi, demez mi? Rabbimizi doğru tanımamız gerekir. Rabbimizi tanırsak onun kullarına nasıl muamele ettiğini anlarız. Her bir kulunun kendisi için ne kadar değerli olduğunu anlarız. Nasıl kıymet değer verdiğini anlarız. Dolayısıyla kullarını asla peygambersiz, nebisiz, resulsüz bırakmamıştır ve mutlaka göndermiştir. Allah bir şekilde hidayetini mutlaka onlara uğraştırır. Bir şekilde mutlaka hidayetini birileriyle uğraştırır. O sorumluluğunu bilsin diye, kim olduğunu, ne olduğunu, nereden geldiğini, neye geldiğini, niçin geldiğini, ne yapması gerektiğini anlasın diye. Bunu mutlaka yapar. Ama kulları onu dinlemiyorsa, ciddiye almıyorsa, kendini ciddiye almıyorsa, bu durumda sanki peygamber gönderilmemiş de, sanki Allah'ın herhangi bir şekilde ona bir sadık, bir salih, bir şehit ya da, Göndermemiş de işi bilmiyormuş gibi, evet kendini andırmış olur. Evet Allah her kavme mutlaka nebi göndermiştir, resul göndermiştir veya evet sadıklardan biri, şehitlerden biri ya da salihlerden biri mutlaka. Onlarla Allah işin hikmetini, özünü, hakikatini evet öğretmek üzere göndermiştir ve davetini yapmıştır. Bununla beraber insanın fıtratında bir de İslam vardır. Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar çünkü. O zaten İslam fıtratı üzeredir. O Rabbini bilir. Hiçbir peygamber gelmese de o yine Rabbini bilir ve tanrır. Anlar bunu. Alemleri yaratan bir Rabbi olduğunu, kendisini yaratan bir Rabbi olduğunu idrak eder. Başka hiçbir şey bilmese de ne kadar biliyorsa o kadar sorumludur. Yani Allah kulun bilmediği ya da gücünün yetmediği herhangi bir şeyden kulunu sorumlu tutmaz. Hiç kimse kulunu Allah'tan daha çok sevemez. Hesabını yapamaz. Evet. Onun için sanki onlar zulme uğruyormuş gibi bilmediklerinden dolayı bunu böyle düşünmek, Allah'ı bilmemek tanımamaktır, anlamamaktır. Diyarbakır'dan Mehmet Hanefi bir mürşid-i kamile tabi olmanın açılımı nedir? Bir mürşid-i kamile tabi olmak kişiyi ondan şefaat beklemek gibi bir duruma düşürür mü? Ona şefaat beklemek gibi bir duruma düşürür mü? Tabi olmayı biraz önce söyledim. Ben de bunun gibi bir kul olmak istiyorum. Bunun kazandığını kazanmak istiyorum. Tek evet, kelimeyle bu kadar basittir. Yoksa ona tabi olduğunun bana şefaat eder. Beni kurtarır. Beni cebinde taşır. Demek küfürdür. Şirktir. Allah'a şirktir. Şefaat var mıdır? Elbette ki vardır. Allah buyuruyor. O gün, kıyamet günü hiç kimse şefaat edemez. Allah'ın Rahman'ın izin verdikleri müstesna. Allah demedi Rahman dedi. Rahman'ın izin verdikleri müstesna. Yani Allah o şefaat edecek olanları rahmetine vesile eder. Rahmetine vesile eder. Çünkü onlara, onları dünyadayken de rahmete vesile etmişti. Ahirette o rahmete vesile olma devam ediyor. Şefaat, şeft, çift demek. Çift, iki türlü. Şef aynı zamanda şifa demektir. Yani iki dünyada evet, şifa olmak. Nasıl dünyadayken eğer biri birini Allah'a davet ettiyse, Allah'ın ayetlerini ona okuyup anlattıysa, Kur'an'ı öğrettiyse, gönlünden ona muhabbet verdiyse, iman verdiyse, hidayete vesile olduysa, o da ona tabi olup, onu kazanmaya çalıştıysa ama ömrü et, vefa etmedi, kazanması gerekeni kazanmadı. Kişi sevdiğiyle beraberdir, onlarla beraber olmayı hak edemedi. Evet, Kıyamet günü şefaati Allah okula verir. verir. Dünyadayken yardım ettin, onu taşımaya çalıştın, o da sana uymaya çalıştı, beraber olmaya çalıştınız, beraber kul olmaya çalıştınız, ama eksik kaldı. Şunu tamamla deyip ona şeref verir. Şefaat böyledir. Yoksa böyle istediğine şefaat eder, istediğini cebine koyar taşır. Bu yanlış bir şeydi. Bununla beraber şefaatin olabilmesi için onun mümin olması gerekir. Yani son nefeste iman ile ölmüş olması gerekir. Dolayısıyla evet, bu şefaati yoksa cehennemden kurtarmak olarak anlamak ya da İman'ı kurtarmak olarak anlamak Evet yanlış bir şeydir Evet hesap yerindeki evet, şefaattir. Sebi az gelmiş olabilir Evet bu şefaati yapan Allah'tır sadece Rahman izin veriyor o kuruna evet rahmet edecek onu bir vesileyle yapıyor dünyada bir dünyada iken bir vesileyle yapmıştı o vesileyle Aynen yapmaya devam eder Eğer Baba evladına bunu öğretmişse, davet etmişse, beraber yürümüşse baba evlatına şefaat eder. Evlat babasına öğretmişse bu durumda evlat babasına şefaat eder. Kim kime, kimi Allah'a davet etmişse, beraber yürütmüşse onu, o kul olma yolunda yardım etmişse evet, şefaati edecek olan da budur. Yalnız son nefeste imanla evet, gitme şartıyla orada da o şefaat devam eder yoksa cehennemden kurtaramaz, sırattan cebine koyup taşıyamaz. o mizan yerinde ona yardım edemez. Nerede, ne zaman eksiği varsa, Allah o rahman, o rahmet etme izni ona verir, hadi bu şerefi sana verdim dünyadayken, sen bu şerefe layık oldun, ben de burada bu şerefi sana veriyorum, deyip hidayete vesile olana, kulluğa vesile olana, imana vesile olana evet bu hakkı böyle verir. Evet. Efendim, bizim olursa bir mesaj daha verelim. Efendim? Evet. efendim, Gaziantep'ten Fevzi Şahin Selamünaleyküm Baba ve Muhammed Abi Aleykümselam. Evet. Sizi çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Ben de varım, malım yok. Varsa canımla beraber inşallah. Selam olsun güzel insana, pirime, mürşidime, babaya selamın en yücesi demiş efendim. Allah razı olsun. Bize de lazım olan candır. Lazım olan gönüldür. Evet, kardeşlerimizin sadece gönlünü istiyoruz. Sadece muhabbetini istiyoruz. Birbirimizi sevmeyi istiyoruz. Allah yolunda yürürken, kulluğumuzu yapmaya çalışırken birbirimize destek olmayı istiyoruz. Beraber dertleşip, beraber feryat etmeyi istiyoruz. Allah'a kul olmak için. Kul olamadığımızı biliyoruz. Eksikimizi biliyoruz. Yanlışlarımızı biliyoruz. Rabbimize boyun büküp, evet. Rabbimize beraber secde etmeyi, evet. Rabbimizi tesbih etmeyi, hamd etmeyi, tekbir etmeyi istiyoruz. Hep beraber Ya Rabbi, evet. ben senin kurunum, ben senin yaratmış olduğun kurunum, aciz kurun, günahkar kurun, hatalı, kusurlu kurunum. Sen beni yaratan, benim Sübhan olan Rabbimsin, sana sığınıyorum. Her neyi emrettinse Hakkı odur, doğru odur, güzel odur. Gücümün yettiği kadarıyla onu yapmaya çalışıyorum, yapmaya çalışacağım. Yapamadığım yerde, beceremediğim yerde Sen benim Rabbimsin, sana sığınıyorum, bana yardım et. Hep beraber evet böyle söyleyeceğiz inşallah, yolu beraber yürüyeceğiz. Hem kendimize hem müminlere, müslümanlara, insanlığa, ümmete hayır olmaya çalışacağız. Rahmet olacak, olmaya çalışacağız. Aşk olmaya, muhabbet olmaya, iman olmaya çalışacağız inşallah. Ben çok teşekkür ederim. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.